Herkese merhaba, Açık Dergiye ve Yararlı Sanat Arşivine hoş geldiniz. Sanatın toplumsal ya da siyasal sorunlara çözüm bulmak amacıyla bir araç olarak kullanıldığı örnekleri hakkında konuştuğumuz ve yararlı sanat fikrini tartıştığımız programımızda sizlerleyiz. Programımıza adını veren ve üzerine konuştuğumuz örneklerini sağlayan arşiv internet üzerinde arte-util.org adresinde erişilebilir olan yararlı sanat arşivi. Bugünkü konuğumuz Korsan Parti Hareketi'nden Şevket Uyanık. Şevket hoş geldin. Hoş bulduk. Şevketle dijital dünyada mülkiyet sahibi olma, müelliflik ve telif hakları üzerine konuşacağız. Hoş geldin Şevket. Hoş ee, ben de sohbetimize yararsan arşivinden yer alan iki vakadan bahsederek başlamak istiyorum. Arşivde 126 numarayla yer alan The Public School ve 270 numarayla yer alan Ubuweb adlı işler aslında bugünkü sohbetimiz için seninle bize yol gösterici olacak. The Public School, diploma ve sistematik bir müfredata sahip olmayan bir okul projesi, web sitesi üzerinden dünyanın çeşitli yerlerinde düzenledikleri dersleri bulmak ve katılmak mümkün. Bu projeye eşlik eden aslında bizim için daha dikkat çekici olan proje ise a a a a a yani 5 a ile yazılan ark. adresinde yer alan online kütüphane. Bu kütüphane de pek çok yazılı kaynağı ücretsiz olarak erişmek mümkün. Ayrıca kategoriler altında sınıflandırabiliyoruz kaynakları ya da başkalarının bir araya getirdiği kaynakları da görebiliyoruz. Arşivde yaran diğer iş, UbuWeb e, ise yine bir online kütüphane. Burada da e, aslında dünyanın pek çok yerine ulaşımı çok zor olan, erişimi çok zor olan e, sanat tarihine dair metinler bir araya getiriliyor ve ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. E, bu iki noktadan, bu iki işten yola çıkarak internette kaynaklara ücretsiz erişim ve paylaşım üzerine konuşacağız seninle beraber. E, fakat önceden de konsant parti hareketi dediğimizde neden bahsediyoruz? Korsan parti hareketi nedir? Ne gibi talepleri vardır? Nasıl ortaya çıkmıştır? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Mesela? 2006 yılında resmi parti olarak İsveç'te kuruluyor Korsan Parti ama tabi öncesinde bir temeli var, o da şu yine İsveç'te bir telif bürosu adı altında bir büro kuruluyor, devletin böyle bir çalışması bu, telif hakları ihlallerine karşı sert uygulamalara başlıyorlar, belki 2004'lere falan 2003'lere dayanıyor olabilir. Sonra Korsan Büro isimli buna karşı mücadele eden bir grup müzisyen, işte akademisyen, bunların da tersi bir harekete başlıyorlar. işte hem müzikte hem sanatta olsun, işte telafakların daha özgür olması, yani yeniden düzenlenmesine dair bir takım faaliyetler yürütüyorlar. Hatta bir tane ismi, yani bakmak isterseniz, Rasmus Fleischer diye bir doktora yap yapmış olan bir akademisyen de bu. Ondan sonra bu Korsan Büro. E, faaliyetlerini sürdürdükçe işte e, bir yandan devlet daha çok sertleşiyor ve dünyanın en çok trafik e, alan sitesi The Pirate Bay e, Korsan Körfezi gibi çeviriyoruz The Pirate Bay sitesini kapatmaya kalkıyorlar. Tabi burada işte Hollywood'un işte avukatlarının baskısı falan da var bu işin içinde. Böyle olunca baya hani şey derler ya halk sokağa iniyor yani çünkü <gülüyor> gerçekten bütün kitap, film işte bilgi arşivi orada, torrent sitesi bu ve o zamanın e, hatırladığım kadarıyla tabiriyle yani internetin yüzde ellisi burada dönüyor yani internetteki alışverişin e, bunu kapatmaya kalkınca tabi bir e, tepki doğuyor ve oradan da korsan parti kuruluyor Peki Türkiye'de, yani aslında ismi parti ama Türkiye'de Hı. bir siyasi parti değil bildiğimiz kadarıyla. Yok. Türkiye'de evet. ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz, ne zaman kuruldu? Türkiye'de işte dediğin gibi bir sivil toplum örgütü, bir platform, bir inisiyatif gibi hareket ediyor. Benim dahil olmam 2011-2012 gibi, o zaman zaten bir tane mail grubundan ibaretti ve 6 kişi falan vardı bu mail grubunda. Ondan sonra işte 2018'e kadar ben bizzat içindeydim bu faaliyetin. Yani kurulma gibi bir şey olmadığı için hani biz siteyi ve sosyal medya hesaplarını açtığımızda tabi 2011-2012'de başladı faaliyete. Daha çok aslında böyle bilgi alışverişi yapılan bir platform değil, <gülüyor> değil mi? <gülüyor> evet yani bizim işte makaleler yayınladığımız, çeviriler yayınladığımız ama yer yer Türkiye'de sesimizin çok duyulduğu bir e, şey evrilmişti. Mesela işte telif yasası, yani 56-51 diye bir yasa var <gülüyor> internet olan işte olumsuzluklarla mücadele kanunu ismi çok uzun hatırlayamadım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> 56-51 sansür kanunu diyoruz biz. O dönem falan baya böyle etkili olmuştuk. işte milletvekilleri telefon açmaya başlamıştı falan çünkü bu konu yani bilişim, internet konu, sansür konularıyla ilgili güzel bir çevremiz vardı. Akademisyenlerden işte sosyologlardan oluşan, aktivistlerden oluşan hani konu ne zaman sansüre gelsin ne zaman internet özgürlüğüne gelse bir şekilde bize döndüler. Ben biraz telif kavramının aslında internetle beraber yaşadığı dönüşümden konuşmak istiyorum. Ee, telif kavramı tabii belki internet öncesinde çok şey güvenli sularda e, net olarak tanımlanmış ve işte Hı -hı. üzerinde hak iddia edilebilen bir e, nosyondu. Fakat internetle beraber çok kritik bir dönüşüm yaşadı. İnternet e, çok e, bir yandan tınak için demokratik bir paylaşım aracı olarak hizmet veriyor ve telif kavramını yerinde neden bir e, müdahale oldu belki de. Ee, sen buna dair ne söyleyebilirsin? İnternet e, sonrası dönemde telif ne durumda? Ee, ben yüksek lisans tezinde çalışmıştım telif hakları. Uzun da zaman oldu ama o zaman çalışırken ilk çağ, orta çağ, hani o zamanlarda bile aramıştım yani ne, bu neler olmuş diye. Bir tane şair var Roma e, zamanında, Roma döneminde. Hani o sözlü tarih olduğu için telif gibi bir şey de yok o zaman. Hani yazılı bir şey olmadığı için falan. Ama benim söylediğim şiirler diyor. Başkaları tarafından duyuyorum. Hani buna, buna karşı karşıyım ve benim şiirlerimi açık alanda kamuda söyleyenleri duyarsam işte onlara korsan diyeceğim falan diyor. Ta o zamana dayanıyor yani aslında. Ama dediğin gibi hani bu tarihsel süreç içinde mesela en önemli kırılmalardan biri yine 1700 yıllarda. Ben şimdiki zamanı oralara benzetiyorum. Şöyle benzetiyorum. 1700'lerde mesela İngiltere'de protestanlarla işte katolikler arasında bir çekişme var protestanların arasındaki iletişimi kesmek için telif haklarının ortaya çıktığına dair hmm. copyright'ın ortaya çıktığına dair görüşler var i̇şte kraliçe en yasası var falan, hmm. falan. geliyoruz geliyoruz işte internet zamanında internet gerçekten çok büyük değişim yarattı çünkü e, kopyalamanın bu kadar hızlı bu kadar e, müsait olduğu bir ortam e, şimdiki mesela örnekleri Düşünürsek haber sitelerini düşünürsek yani bir tane haberi bir anda yüz tane sitede görebiliyorsunuz aynı kelimesi kelimesine aynı. Böyle bir hız yaratınca en temel açıdan telif hakları teknolojinin gerisinde kaldığı ve yetişemiyor. Hukuk buna yetişemiyor hiçbir şekilde. Güncel değil aslında. Evet çünkü yetişmesi de çok zor. Yani daha çok internet teknolojisini böyle hukukla bir çerçeve altına almak. Bayağı zor. Çünkü sürekli teknoloji gelişiyor. <gülüyor> Mesela şu an şeyi yapıyorlar. Ee, kitapları otomatik e, kopyalayabiliyen ve sayfayı da otomatik çeviriyor böyle. Bir araç çıkardılar. Ee, hmm. Kitabın yani normal basılı kitabın sayfaları dönüyor otomatik olarak. Tarıyor. PDF'e dönüştürüyor onu. Ee, sen hukukun aslında e, geride kaldığını <gülüyor> söyleyerek sadece Türkiye değil de aslında dünyaya dair genel bir şey söylüyorsun değil mi? Bütün tabii dünya tabii. çapında böyle zaten bir Türkiye şey. böyle değil. Türkiye'deki kanun zaten 1952 diye hatırlamıyorsam bir Alman hoca tarafından biraz da çeviri bir kanundu. Hı -hı. Bütün dünyada böyle bütün dünyada tartışılan. Peki Hı -hı. internetle beraber hukuksal çerçevede yaşanan dönüşümde daha iyi, daha özgürlükçü, daha paylaşımcı hukuksal çerçeveler var mı? Mesela örnek gösterebileceğim bir ülkede daha iyi yapılıyor. Hı -hı, düşünüyorum. Yani var aslında Avrupa Birliği bunun için e, çabalıyor. Hatta bizim Korsan Parti'den şu an eskiden 3 tane milletvekili vardı Avrupa Parlamentosu'nda. İşte İsveçli ve Alman. Şimdi Julia Reda diye bir e, milletvekili var. Tek başına Avrupa Parlamentosu'nda <gülüyor> mücadele ediyor bu konu hakkında. E, sürekli raporlar yayınlıyor. Ve işte e, birazdan da bahsederiz belki kişisel verilerin korunması ile ilgili çalışırken bir yandan da telif haklarında reformu ve bu uzun süreli telif korumalarını daha insani sürelere çekmek için hani mücadele ediyor. Ama açık böyle bir örnek hani olay bazlı örnekler var. Yani mesela sanatçı ve sanat girişimleri üzerinden örnekler var. Yani ama böyle bir hukuksal çerçeve bir ülkenin işte telif kanunu hukuk şöyle diye bir örnek bilmiyorum. Tabi bu da bir de arkada çok ciddi bir mücadele var. Büyük şirketler dediğin gibi Hollywood olsun vesaire. Kesinlikle o yüzden de biraz zor. Evet. Bir, bir de benim bir internet kullanıcısı olarak belki teyit etmek istediğim bir şey var. Ee, yani sanki daha böyle ileri kapitalist ülkelerde daha işte e, bu işlerin sistemli bir şekilde yürütüldüğü ülkelerde daha sık korunurken telif hakları daha işte geç kapitalistik evet. ülkelerde işte Rusya gibi, Çin gibi daha serbest, daha özgürlükçü gibi bir hissim var benim internet kolonistik olarak. Doğru mudur? Doğru, bu? doğru. Jeopolitik dağılım. Evet, hatta mesela şey vardır. Girdiğiniz bir sitenin uzantısı mesela o gün komdur. E, o sonra mesela SH olur, PT olur. Onlar işte hep adalardır böyle. Ya da 1, 2, 3, 4, 5 diye ekleniyor. Şey. Evet ama uzantı da. konusu. Yani noktadan sonrasındaki uzantılar böyle hiç adını sanır duymaz. Ada ülkeleri olabiliyor böyle. Onlar <gülüyor> daha özgürlükçü nispeten. Şimdi ikinci kısımda biraz Türkiye'yi daha ayrıntılı konuşacağız. Şimdi bir e, şarkı arası vereceğiz. Ne dinliyoruz? Tamam. E, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen benim de in, izleme fırsatı bulduğum, çok sevdiğim Campbell isimli grubun separation adlı şarkısıyla Merhaba açık radyo dinleyicileri. Yararsan Tarşif programının ikinci yarısında... E, ...Şevket'le beraber telif hakları... ...ve internette telif meselesi üzerine konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümde biraz bunun tarihi... ...dünyada genel olarak hukuki çerçeveler neye tekabül ediyor... ...onu konuştuk. E, şimdi belki Türkiye'deki hukuki çerçeveyi... ...biraz daha spesifik olarak konuşabiliriz. Biz sansür yasası olduğundan bahsettin ama... Hı -hı. ...telifle sansür aynı yasada mı düzenleniyor... ...bu şey internetle ilgili düzenleme... E, ...ne durumda şu anda? E, şöyle ilk önce... İlk bölümde unuttuğum bir şey söyleyebilirim. Bu mesele yani bu hem korsan parti hem telif meselesini anlatan çok iyi bir film var. Türkçe altı biz çevirdik. The Pirate Bay Away From Keyboard diye bütün dava sürecini anlatıyor ve inanılmaz öğretici bir film. Aslında belgesel diyebiliriz. Orada hani bu telif meselesinin nerelere gittiğini işte davayı açan yani bu İsveç'teki bahsettiğim The Pirate Bay sitesinde davayı açan savcının falan Devletin telif lobisiyle ya da şirketler nasıl ilişkilerinin olduğu falan ortaya çıktı. Onu buradan dinleyicilere önerelim öncelikle. Türkiye'de çok hani, güzel bir soru oldu. Aslında bizce yani bence e, telif sansür birlikte gidiyor. E, ama yasaları farklı. E, telif haklarının yasası fikri sanat eserleri kanunu. Fikir ve sanat, Fisek, fikir ve sanat eserleri kanunu. Ee, diğer bahsettiğim internet ortamında mücadeleyle uğraşan kanunun ismi de 56-51. Yani bu iki kanun farklı. Hı. Ama e, FİSEC'de şöyle oldu Avrupa Birliği uyum sürecinde işte 50lerde bahsettiğim işte e, o oluşturulmuş kanun 51 tarihli galiba. 51 mi? Ee, 2002 2006, 2008 gibi o dönemlerde ufak ufak değişikliklere uğradı. Bu da dediğim gibi internetin dönüşümüyle Hı. alakalıydı hatta o zaman da biz çok çabalar sarf ettik işte şu anda mesela Türkiye'de bir eser diyelim 70 yıl tam rakamını hatırlamıyorum 70 yıl korunuyor yani biz dedik, bu insani bir sürece dönsün 5 yıla dönsün işte. daha sonra çünkü temeli budur yani telif haklarının sen bir kitap yazıyorsan bunu toplumdan beslenerek başka şeyler okuyarak oluşturuyorsun ve aslında kolektif bir üretimden Bireyselliğe dönüyor bir fikir, bir eser. Onu kitaplaştırıyorsun ve hak elde ediyorsun. Maddi ve manevi haklar. Biz dedik işte bunu beş yıl sonra topluma tekrar geri ver. Yani bütün aslında dünyada bu özgürlükçü fikir olarak. Hani Amerika'da şu an 90-100 yıllara gidiyor hani bir tane eserin telifi. Yani şu, şu Türkiye'de gördüğümüz de şuydu. Mesela ilk telif hakkı korunsun diye koşanlar böyle meclise yürüyüş falan olmuştu. Arşivlerden bulursunuz. Çok kazanan pop yıldızları. Zaten <gülüyor> ilk bunu bastıranlar. Zaten bir konserden mesela 150 bin lira alan biri telifim korunsun diye gidiyor. Ve işte meslek birlikleri dediğimiz birliklerde gidiyor mesela. işte Radyolara, berberlere bile gidip baskın yapıyorlardı polis eşliğinde. Sen radyodan şarkı çalıyorsun bunun telifini ödediyor. Böyle örnekler var. Aslında tam buradan belki bu yani fikri mülkiyet haklarının kontrolü... Çünkü ...telifin ihlalini kontrol etmek de bir mesele. Yani burada tabii özel hayatın gizliliği... ...işte kişisel verilerin korunması gibi... ...bazı Hı -hı. çelişkiler de doğuyor. Çünkü benim neyi dinlediğimi... ...nereden biliyorsun gibi de bir evet. soru ortaya çıkıyor. Burada belki hani telifle... kişisel verilerin korunması arasındaki o denge... ...ne kadar kuruluyor? Yani dünyada nasıl, Türkiye'de nasıl? Belki bunu da konuşabiliriz biraz. Tam dediğin gibi Amerika'da hatırlıyorum. Mesela işte... E Film indirenleri e, bulmak için internetten araya şey attılar. İşte o devlet e, kurumu neyse ismi işte bir tane dosya attılar. Onu indirenleri takip edip evlerine posta ile cezalar geldi. Tam da dediğin gibi oldu. Türkiye'de de bir ara tartışılmıştı. İşte e, dizi izleyenleri işte bulacağız falan diye ama nasıl bulacaklar? Onu da izleyerek gözetleyerek. Biz bunun bir evrensel gazetesine herhalde bir yazı yazmıştık işte. Fikirlerin korunması aslında şeyin bahanesi mi, gözetimin bahanesi mi bu Bir araç orada. mı? Evet bir araç mı yani. Onu bile ve hala şüphelerimiz var çünkü Türkiye uzun yıllardır gözetim teknolojilerine yatırım yapıyor, insanları fişleme, gözetleme teknolojilerine yatırım yapıyor. Bir sürü de bundan örnek verebilirim yani. Hani aldıkları yazılımlar falan da mevcut bu konu hakkında Endişemiz oydu öncelikle. E, i̇kinci olarak e, kişisel verilerin korunması mevzu yine Avrupa'da hele şu son dönemde inanılmaz tartışılıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde 25 Mayıs'ta e, Genel Veri Koruma Regulasyonu diye bir e, Avrupa Birliği kapsamlı bir yasa devreye girdi ve bu tarz e, büyük firmalar yani kişisel güvenliğini tehdit eden kişisel verilerini kullanan yasa dışı olarak kullanan yani sen senin rızan dışında kullanan firmalara çok büyük 20 milyon eurolara kadar cezalar Hı. öngörülüyor. Türkiye'deki durum şu. Maalesef biz biz aslında kişisel verilerin koruma yasasını 1981 yılında imzaladık Avrupa direktifini. Yani darbeden hemen sonra ve ilk imzalayan ülkeyiz. Bu anlamda çok güzel. Ama en son kanunlaştıran ülke 35 yıl sonra 2016 yılında çıktı Türkiye'de kişisel verilerin korunması kanunu. Ama ne oldu? 95 yılındaki Avrupa direktifi baz alınarak çıktı bu kanun 95. Güzeldi. 95 yılda Twitter, Facebook hiçbir şey yoktu. Hmm. Ve o kanun hala şu an Türkiye'de geçerli. Bir ekleme daha, çünkü bunlar çok tartışılacak konular. Unutulma hakkı gibi Avrupa'daki kanunda çok ilerici haklar var. Yani internetten kendini sildirme gibi düşünebilirsiniz hmm. bunu. Yani geçmişini sildirme işte Google'dan arama sonuçlarından kaldırma gibi. Türkiye'de böyle şeyler yok. Hmm. Çok önemli, özellikle çocuklar için. Çok önemli bir şey bu. Telifin İngilizcesi copyright tabii bir de aslında copy left hareketi de var. Bu evet. telifi yerinden eden e, internet araçlarını yaratan. E, Creative Commons benim aklıma geliyor bir tür lisans e, formatı evet. olarak ama onun dışında ücretsiz olarak kullanılan başka platformlar da var. Hem işte müzik eserlerine hem de başka eserlere e, erişim imkanı veren. Bu özgürlükçü yeni çözümler hakkında ne düşünüyorsun? Mesela Creative Commons bir çözüm yöntemi olabilir mi bu sorunları çözmek için? Tam da Creative Commons bir ara model oldu açıkçası bu tartışmalar esnasında. Çünkü sana en azından 8 adet paket özgürlük sundu işte. Creative Commons lisanslığı da bir eserini lisanslarsan, acaba bunu biri alıp paylaşabilir senin adınla isterse üzerinde değişiklik yapabilir, ticari bir amaç dışında kullanabilir gibi gibi. Yanlış hatırlamıyorsam 8 tane böyle bir özgürlük sundu bu Creative Commons meselesi ve dikkat edin artık internette blog yazılarında, web sitelerinde altta görürsünüz böyle Creative Commons Camus. lisansıyla e, yayınlanmıştır diye. Copyleft çok başka bir hikaye. Copyleft'i ilk söz eden 70'li yıllarda falan, 70'lerin sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Ray Johnson diyeceğim ama emin değilim bakarız. Şey diyor yani ben bir eser ürettim diyor. İşte Mona Lisa'yı aldım koydum onun işte eserini. Bir sürü eseri kolaj gibi yapıştırdım diyor ve artık bu benim eserimdir hı hı. diyor. Bunu herkes kullanabilir diyor. Oradan başlıyor bu kopyleft hareketi. Ama en çok gördüğümüz nokta Hani sanat dışında yazılım konusunda mesela çok ileri boyutta, hani açık kaynak kodlu özgür hı hı. yazılım ve kapalı kaynak yazılım iki tane birbirinden uç felsefe bu aslında. Şeyi tavsiye edebiliriz buradan yine dinleyicilere. Elektrik mühendisleri odasının bir çevirisi var. Özgür toplum özgür yazılım diye. Hı hı. Hani o orada aslında bu işin felsefesi acayip güzel bir şekilde anlatılıyor. Bunlar çözüm oluyor mu? Ee, Buluyor. Hatta genç sanatçılara işte işine yeni başlamış insanlara kendini duyurması ve sadece sanatı san ürettiği sanat eserini direkt satmak değil yan ürünlerini de satmak. işte bir müzik grubunu düşünün tişört satması Hı -hı. E, bir söyleşiye çağrılıp oradan yani paralı bir söyleşiye çağrılması gibi. Müzik dışında da yani eser dışında da e, kazanabilmesini sağlıyor bu tarz modeller. Hı -hı. E, o yüzden desteklenmeli ve istimal edilmemeli diyorum ben. Aslında hem kullanıcıyı hem e, müellifi gözeten şeyler. Aslında tam sanata gelmişken belki yararlı sanat fikrinin... E, ...sorguladığı temalardan birisi de sanatta müelliflik bildiğimiz gibi. Müellifliğin tamamen ortadan kaldırıldığı bir sarıntı üretimi neye benzer sence? Yani tamamen ortadan kaldırıldığı çok değişik ...ya yani öyle kolektifler var bildiğim kadarıyla. Hani e, eser sahipliği yok hani tamamen kolektif üretim ama... E, Pirate Cinema diye bir ekip vardı hatırladığım kadarıyla. Tam da bütün filmin aşamalarını şeyle çekiyorlardı. Kolektif üretim çıkıyorlardı ve sahipliği anonimdir yani. Hani kimse sahibi değildi bu eserin. Bilmiyorum neye benzer ama çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Çok, çok, çok tatlı bir şey olacaktır. Ama Türkiye özelinde tabii ki bu çok zor. Çünkü Türkiye'de benim bildiğim pop, popüler işler yap, yapan ekipler dışında kimse sanatından para kazanamıyor. Hani yaşamını sürdürülemiyor. Bunun sebebi emin olun telif değil. Yani Çünkü telif hakkı e, denen şey yalan söylüyor e, sanatçı. Sanatçının haklarını koruyor diyor. Halbuki aracıların haklarını Hı -hı. koruyan, büyük şirketlerin haklarını koruyan bir şey. Bizim de başımıza gelmişti. Bizim bir müzik albümümüz çıkmıştı. 10 liraya satılıyordu CD. Bize düşen ücret 0.8'di. Diğer 9.2 lira nereye gidiyordu? Biz bunu hani hala düşünüyoruz. Hı -hı. Aracılara gidiyordu ama tamamen Tabii ki sanat eserlerinin hani kolektif olması ve sanatçıların hani bundan emeğinin karşılığını alması en e, olağan şey, en doğru şey ve bence işte olumlu tarafı da şu, hep olumsuz konuştuk, internet bence bunu sağlayacak artık, sağlıyor da. Hani sen bir sanat eseri üretiyorsan ben ne direkt buluşacaksın artık, hiç aracı ortadan kalkacak. Belki de müelliflik de o şekilde kendini yani eritecek yavaş. Doğru yani. modifikasyonlara ihtiyacımız evet, var. Evet, sadece evet. Sadece bu ilişkilerin doğru kurulmasına, tanımlanır, doğru yapılmasına ihtiyaç var. Belki bu nokta bitirmek için iyi bir nokta olabilir. Evet. Bugün Şevket'le beraber müelliflik, telif ve internette ne gibi çözümler üretilebilir bu sorunlar hakkında meseleleri konuştuk. Çok teşekkür ederiz Şevket. Çok sağ çok Şevket. Ayaklarına sağlık. Programda Başka programda görüşürüz. İyi iyi akşamlar. Görüşürüz.